Şimdi e, dördüncü ve son konuşma için yapay zeka ve hukuku sözlüsü başlıklı konuşması için e, Profesör Doktor Yağmur Beniz Hanım'ı kürtgeye davet ediyorum. Olur ve noktum, olur sabit burası dolaşabilirim. Evet mikrofon gelene kadar ben buradan başlayayım. Önce bu interdisiplinerliğe ev sahipliği yapan ve... E, oldukça da organizasyon ödürlü bir tür olan insanı organize etme külfetinin altına giren herkese çok teşekkür ediyorum. E, lapa başlarken biraz kendimi tanıtayım çünkü oldukça muhalif konuşacağım. E, ne taraftan konuştuğum anlaşılsın. Ben elektrik mühendisiyim. Master konum öyle tutalım denen Petra Recoğlu dışında yani yapay öyle tutanıma tabii. E, doktoram robotik üzerineydi e, hala da Normalde yer dinamik, kaos kontrolü filan konularında çalışıyorum. Böyle ilgi alanım olarak kognitif, biosimine vesaire gibi şeylerine ulaşmışlığım var. Ee, ama bir taraftan da e, mesleğinin etikyanıyla e, ilgili biraz da sistem teorisi perspektifinden düşünme sorumluluğunu hissediyorum. Eksik olmasına beni davran edenler. E, son oturumun sonuncusu olmak, tabii çok avantajlı çünkü artık referans verebileceğim, bolca konuşma var. Ee, şöyle başlayayım. Şimdi, sapay zekanın yaratabileceği sorunlar, daha spesifik olarak hukuki sorunlar deyince, bunların bir kısmı aslında her türlü yeniliğin yaratabileceği sorunlar nedir? İnsanların değil, yani sadece insanlar değil, her şey bir adaleti vardır, değişikliğe direnir. Neden e, her şeyden önce yani iyi bir şeye geçiyorsak bile o geçiş dönemini yaratacağı uyum, e, işte, alışma, geçiş sancıları vardır. Bunlar e, kimsenin hoşlanmadığı şeylerdir. Ama sonunda varılacak yer gerçekten ümit verici ise tahammül ediyoruz böyle şeylere insanlara. E, özellikle iyi yönetilirse bir geçiş. E, daha spesifiye gidelim. Teknolojik yenilik. Teknolojik yenilik deyince sahiden teknolojiler, yeni teknolojiler hayatın her alanına giriyor, yaşamımıza eşlik ediyor. Üretim biçimini, yaşam biçimini, sosyal yapıları, politik yapılanmaları her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla ee, çok keyif eder değil. Buna ee, büyük bir risk gözüyle bakmak mümkün. Nasıl? Evet, evet. Şöyle bir şey daha var tabi. E, çünkü yeni teknoloji geldiği zaman eskiden olan bir takım ilişkiler ağını destabilize ediyor. Ee, onun yarattığı e, salınımları, rahatsızlıkları telafi etmek için yeni çözümler üretmemiz gerekiyor. Sonra onu yaparken, kaş yaparken göz çıkarıyoruz, sonra yüz tamir edelim derken burun gidiyor filan. Ee, bir perspektiften buna ilerleme deme eğilimindeyiz de. Ee, çok onayladığım bir görüş değil bu ama e, böyle bir doğası da var ilerlemenin sahiden e, insan ilerlemesi en azından bugünün anlayışıyla böyle bir iki ayaklı yürüme hareketinin işte bir devrilme ve burnunun üzerine çökmemek şey için öne bir adım atma bir e, hareketinin tekrarı olarak da tanımlanabilir. Bu böyle olmak zorunda mı? Ben bile böyle olmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. E, daha bilinçli yapabilirsek ki burada biz mevsimlere sorumluluk düşüyor. Belki hukukçuların da bizi birazcık cendereye sokmak düşüyor diye düşünüyorum. E, daha bilinçli yapılabilirse e, gerçekten gerçek ihtiyaçları karşılamaya yönelik teknolojiler geliştirilirse e, tamam bir takım salınımlar olur ama e, daha stabil yerlere oturabilir. mi? Yani e, kendi alanından terminoloji kullanacak olursam negatif geri besleme sağlayarak stabilize edebilir sistemleri. Ama valizet çoğunlukla öyle olmuyor. Demin dediğim gibi e, yenilikler bir takım oturmuş yapıları yani şeye çözüm getirmeye çalışırken oturmuş bir takım yapıları bize ediyor. Bu sefer ona çözüm getirmek için daha büyük yenilik geliyor ve bu pozitif geri beslemeyle tırmanıyor. Şu anda hatırlayamıyorum ki bahsetmişti. Karmaşıklık artışından sürdünüz galiba. Sahiden yeni teknolojilerin içinde taşıdığı en büyük risk karmaşıklığı arttırmak aslında. Çünkü yeni e, etkileşim alanları doğuyor. Sistem giderek karmaşıklaşıyor ve karmaşıklık başa beladır. Neden? Çünkü aslında karmaşıklık uyuyan canavarları uyandırır. E, bizim e, ne bileyim mesela robot dil e, bir e, bağlamında kullandığımız bir şeydir ya o dinamik sistem içerisinde, e, dilinde to evoke unmodel dynamics modele katılmamış dinamiklere e, devreye sokmak karmaşıklık arttıkça daha önce hiç aklımızdan geçmemiş bir durum yeni boyutlar çıkar ortaya yani biz onu da idare edeceğiz <gülüyor> bir zaman derdetlememişizdir o kendini idare ediyormuştur kendini Birden o mesele olmaya başlar. Çünkü bir şey onu amkefiye etmeye başlar. Dolayısıyla karmaşıklık gerçekten başa bela bir iştir. Ee, evet. Yapay zeka bunun neresine düşüyor. Şimdi teknolojik yenilik deyince daha da ödele gidelim. Özellikle sorun yarattığını ve gayet otomasyona özellikle parmak basıyorum çünkü yapay zekayı da bir cins otomasyon olarak görüyorum. Otomasyonun sunuşu yapılırken, propagandası yapılırken ne diye soruldu İşte insan sağlığında aykırı, yorucu, yıpratıcı, yıldırıcı, insanın gelişimini karartan işleri, aletleri yaptıracağız. Böylece insan daha insana layık, ee, insanın kendisine zihnini geliştirmesine daha elverişli bunu ıı, destekleyen işlere fırsat bulacak kendini geliştirebilecek ee, hiç unutmuyorum 88 senesinde başladım hocalığa ilk girdiğim akademik kuruldu ee, yani çok böyle akut olarak ele alınacak bir konu yoktu biraz sohbet ediliyor biraz geleceğe dair projeksiyonlar yapılıyordu ee, ve birden ilk defa tanık oluyorum böyle bir şeye. Akademik yükseltmelerde işte evliliği taraflı olabiliyormuş, cektif olabiliyormuş vesaire. İşte böyle bir puanlama sistemi olsa da bu objektif hale getirirse filan değişik içinde dinlediğimi hatırlıyorum. Yani tam çünkü bu otomasyon konuları üzerine konuşuyordum, düşünüyordum o zamanlar. Hatta sosyal yapılara etkisi üzerinde plan bir sorumlu pozisyonundaydı bir kurumda e, denmekte. E, dolayısıyla çok çarpıcı gelmişti. Bana nasıl böyle bir şey akıvarından geçiriyor? Benim hocalarım üstelik orada oturuyorlar. E, birinin akademik çalışmasını değerlendirmekten daha insan takdirine uygun, daha böyle e, üst zihinsel yetenekleri gerektiren bir etkinlik var mı? Bunu otomatize etmeye çalışıyorlar. İnanamamıştım şu anda çoktan gerçek oldu. Ee, evet. O vaat edilen yarar e, pek öyle kullanılamayabiliyor. Ee, şimdi mesela bir göz atacağım. Ben slide kullanmadım, yani hazırlayamadım daha doğrusu. Unutmayın diye neler söylemek istediğimi. Evet. E, bir taraftan Neurolojiye de bağlamam gerekiyor. Üçümde ama bunu zorlayarak yapmayacağım. Gerçekten e, bu teknolojinin özellikle çok bilinçli olmadan, yahut başka başka amaçlara hizmet ederek mesela ekonomik kaygıları da işin içine katarak e, yahut iktidar ve da işin içine katarak yapılan teknoloji tercihlerinin e, yarattığı bir pozitif geri besleme sarmalı var. Tırmanıyor, kontrolsüz bir şekilde karmışıklaştırma getiriyor Ve bunu e, nörolojinin, nörologların çok iyi bildiği bağımlılık mekanizmalarına e, bunların benzerliğini uygulamak isterim. Gerçekten aynı şekilde bir doz artımı <gülüyor> Kurtulmak zorluğu. Bu tırmanmayı baştan ya da Çiründen çıkmadan dizginleyecek normatif bir takım yapılar olmazsa, buna insan mantığı, sağ duyusu, ahlaki, sosyal bir takım normlar ve tabii ki hukuk dahil. Böyle bir şey olmazsa gerçekten çiründen çıkabilir. Korkmamız gereken şey böyle bir şey diye düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ederim yapay zeka adlandırmasının yarattığı bir algı manipülasyondan bahsettiğiniz kelimelerle söylemeseniz de çok önemli. Yapay zeka değilse işleştirmiş olduk. Bir zamanlar dikkatimi çekiyordu. Çok biliyordum işte bu enflasyon canavarı, trafik canavarı şöyle bir birkaç on bin yıl sonra uygarlık çökmüş, arkeologlar işte bir takım belgeler geçiyor ellerine işte 20. yüzyılda insanların böyle bir takım canavarlara inandıklarını düşünecekler diye gülüyordum. Gerçekten yapay zekada böyle bir mitik yaratığa dönüşmeye başladı. Özellikle kamu algısında bu da çok tehlikeli. Çünkü karşımızda aslında bizim yarattığımız ve bizim kontrol etme sorumluluğunu taşıdığımız en azından taşımamız gereken bir şey var. Peki bunlar kötü mü? Ne kadar güzel uygulama imkanlarından bahsettiği Uğur Hoca, ee, şunu itiraf edelim, özellikle hastalara, özürlülere, engellilere, yaşlılara, sorunlu insanlara büyük faydalar getirebiliyor. Sağlıklar konusunda çok emin değilim, daha doğrusu tabii ki onlara da yarayabilir ama çok daha dikkatli olmak zorundayız. Nedir bu? Kim bahsetmem gereken şeyleri. Şimdi e, karmaşıklığın tehlikelerinden bahsettim. Tabii ki bunun kontrol altında tutmadı çok faydası dokunma bir ütük yapar yapar özellikle işte büyük sayıda veriler hani bizim şöyle bakıp da göremeyeceğimiz korelasyonları yakalayabilir, erken uyarı sistemleri kurabilir vesaire vesaire bu açıdan gerçekten muhteşem. Ama bir taraftan da giderek artan kontrolsüz artan bir karmaşıklıkla yaşamamızı mümkün kılıyor. Geçici olarak bunun artışına da davetiye çıkarıyor böylece. Peki, yani karmaşıklık artışı hiç yaşamadığımız bir şey mi bizim? Hukuk diyelim. Yasalar sistemi gerçekten çok karmaşık bir sistem aslında. Ve algoritma. Gerçekten yasal sistemi bir algoritma diyebiliriz. Ee, ama şu ana kadar en azından boşu boş, boş bırakılmış ve mekanik olarak çalışmasına izin ver, verilmeyen bir algoritma başına Hakimler koyuyoruz. İnsan takdirini koyuyoruz bunun üstüne. Neden? Nesi güveniyoruz biz insanın? Niye işte belirlen örneklerde bir takım buki uygulamaları otomatik olarak işte geçmiş örneklere bakarak karar verecek bir bilgisayar olsa elinde de muhteşem bir, bir tabanın yani insanın tarayabileceğinden çok daha fazlasını bakabilir. E, gelmiş geçmiş bütün davalara bakar. E, daha iyi karar veremez mi? Niye? Bir çekince ediyor içimizde bunu hayal ettiğimizde. Nedir orada? Ordu. Bu işin bu davanın başına konacak yargıcın kimisine güveniyoruz. Süpermen olduğunuza inandığımızdan değil, kuşkusuz. Muhteşem bir bellek gücü de değil. Bu e, ...son derece rasyonel olduğu da değil... Evet. ...nedir insana güvendiğimiz... ...yahut böyle bir karar verici dediği değil ee, ...direksiyondaki sürücü... ...nesine güveniyoruz onu... ...çok büyük bir entelektüel birikime olduğunu düşündüğümüzden... ...emanet etmiyoruz direksiyonu... Ee, ...burada şöyle bir... ...model kuralım diyorum en azından ben kafamdaki modeli söyleyeyim. Ee, tabii ki bu bir, bir nörolojik model olarak çok kaba kaçacak. Ee, ama nörolojik karşılıklarını da nörologlara şikayet edebilirim bulmalarını. Ee, i̇nsan bilgisini e, gayet karmaşık, hibrit ve anakronistik bir yapı olarak görüyorum. En altta zaten madde olan bedenimiz var. Böyle e, işte artık Kozmolojik evrimin ilk bilmem kaç saniyesinde oluşmuş, oturmuş doğa yasalarını çok iyi biliyor. Onları uyuyor zaten. Uymama şansı yok. Ee, milyonlarca yıllık, milyarlarca yıllık evrimde birikmiş bilgiler yatıyor. Genetiğimizde ve yani sadece DNA'da deneyeceğim. Çünkü DNA'nın yani DNA dışında da bu bilginin saklandığı bir sürü yer var. Bundan sonra binlerce yıllık sosyal evrimde denenmiş şeyler var. Farklı kontekstlerde edinilmiş bilgiler var. Bunların bir kısmı bugün geçerli bir kısmı değil ama bunları da değerlendirebiliyoruz. İşte öğrendiğimiz şeyler var, birkaç yüzyıllık bilgi birikimi, büyüklerimizden devraldığımız birkaç nesillik bilgi var. On yıllarda ölçülebilecek kendi deneyimlerimizle birebir tanık olarak ürettiğimiz bilgiler var. Şimdi bunlar gerçekten çok heterojen bir yapı aslında. Farklı kontekstlerde toplanmış, farklı sınanmışlık düzeyinde bilgiler farklı çözünürlükte ve kesinlikle biz bunları uygun bir şekilde ele almayı yerine geldiğinde çok da aklımızın yapmadığı bir şey söyleyen birine bile bir sosyal ortamda direkt e, üzerine saldırıp e, onu değiştirmeye çalışmadığımız mesela oradaki sosyal normu da biraz hesaba katıp ama kendi etik e, değerlerimizle de bunu tartıp orada nasıl bir davranışı serpilmek gerektiğini ayarlayabildiğimizi biliyoruz. İnsan bunu yapabiliyor. Yapay zekayı bunu öğretebilir miyiz? Nedir bu insanın çok değişik kontekstler ve çok değişik tarihlerden edinilmiş bilgileri bir arada tutmasını sağlayan şey? Daha sınıf söyleyeyim. Hukuki açıdan önemli olan şey. O direksiyonun başına insanı oturtmamıza izin veren şey. O kişi sarhoş olduğunda izin vermeyen şey. E, yasal hukuki ehliyet kriteri. Bu büyük bir entelektüel seviye yahut tam bir bilinç ve rasyonalite değil. Bu değişik katmanların birbirine bağlayan bir... Ona ne at vereceğimi bilemedim. Bilinçli hali dedim. Hatta İngilizce çevirisinde mindfulness diye çevirdim. O da başka yerlere gidiyor. Çok da yanlış değil ama tam adını bulamadığım bir şey bu. Bir farkındalık hali Her an her şeyimizin farkında değiliz. Ama eee ne bileyim şu anda ayağıma bir çivi batarsa aniden vücudumun farkına varırım, oradan bir alarm sinyali gelir. Eğer faydınsam, ne bileyim bir, bir sabroşsam, uyuyorsam uyuyorsam uykudan uyanırım acilla. Uyuşturucu aldıysam fark etmeyebilirim. <gülüyor> evet. Dolayısıyla bu değişik katmanları birbirine bağlayan farkındalık bağının asıl insanın ceza ehliyetini oluşturan buna neden teşkil eden şey olduğunu düşünüyorum. Ee, bu üstelik üst katmanların, üst katmanlarda yapılabilecek sınırsız serbest uçuşların emniyet kimleri olarak işe Yani biz bir taraftan fantastik şeyler, hiç akla gelmemiş düşünceler araştırırken bir taraftan hala canlılığımızı koruma kaygısını işte yer çekimine uymamız gerektiğini bir yerden atlarsak kendimize hasar verebileceğimizi bunların hepsinin farkındayız. <gülüyor> farkındayız derken böyle tam bir bilinçle değil. Gayet hani, normal bir şekilde bir hayvanın da yapacağı şekilde farkındayız. Ama bir taraftan mental uçuşları da yapabiliyoruz. Bu bizim emniyet kelimelerimiz. İşte yapay zekanın sahip olmadığı şey bence bu. Olamayacağı şey de bu çünkü bu yapının ki ben buna özetle bilgi binası adını verdim. Ama o hani bizim mülkiyetimizde diyebileceğimiz bir bina değil. Çünkü bizim diyebileceğimiz kısımlar üst kısımları sadece olsa olsa aşağı gittikçe herkese paylaştığımız bir bilgi o. Yapay zekanın böyle bir Sağlam bir yok. O havada uçuyor. Ha, şimdi burada iki tür savunması yapılabilir yapay zeka tarafından. Aman canım o binanın alt katmanlarında öğretiriz. Nasıl öğreteceğiz? Ee, algoritmalarla zaten yapay zekanın muhalefeti algoritmaları göre çalışmak değil mi? Eee milyarlarca yıllık birikimden bahsediyoruz. Yani bunların hepsini aktarabilmek için bir evren yaratmamız gerekiyor. Bu çok yapılabilir bir şey değil. Öte yandan yapılabilecek şey tamam bunu ayağını yere bastırma şimdi. insana bırakırız o sistemde bir insan gözetiminde çalışır. Bu kabullenilebilecek bir şey. Zaten umina kadar yapılan şey de buydu. Ha şimdi ne oldu? Ee, ne oldu da e, hem yapay zeka böyle bir sıçrama yaptı, bir devrim niteliğinde hem birilerine büyük ümitler hem birilerine büyük kaygılar ki yaratan bir hale geldi. Ee, aslında önemli adımlardan biri şu e, Alfa Go e, algoritması. Çünkü go oyunu insan zihninin en uç e, yeteneğini temsil ediyordu. İşte bunu yapamaz artık. Derken onu da yapınca pes ettik. Bilmiyorum ben çok yadırgadım. Yani e, şöyle düşünüyorum şimdi insanın en üstün yeteneğini e, insanın yeri doldurulamaz diyetisini ne olduğunu söyleyin derseniz ilk aklınıza gelecek şey go oyuna aklıdır? İnsanın zaten e, bilinçli olarak yaptığı şeyler en başarılı, en kusursuz, en hatasız yaptığı şeyler değil. Kesinlikle değil. İçgüdüsel, e, daha otomatik, daha kas hafızasına geçmiş ya böyle e, daha genetik kodlardan gelen filan hayvan düzeyindeki davranışları çok daha keskin, çok daha kusursuz. Bizim e, Neokontekse yaptığımız şeyler, verdiğimiz kararlar e, çok daha hatalı. Niye onu seviyoruz? Çünkü o öğrenmeyi, o gelişmeye açık. Ha, o gelişmeye açıklığı ama emniyet kemeriyle yapmamız gerekiyor. E şimdi onu diyeceğim. Tabii e, ne kadar kaldı? Bu. zaman bizden Evet, ee, o zaman pardon, burada başka şeyleri devreye soktum ben, hiç istemezdim. Diğer teknolojilerden farkı yapay zekanın. Ee, işte onu belki böyle çok sorumluluk oluma getirirsek, insan yerine karar verirsen olur? bu tabii ki ciddi bir e, tehlike ve hukukun buna izin vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ee, daha küçük görülen daha her bünkü e, yaşamımıza girmiş bir problem daha var. Yapay zeka uygulamaları küçük aletler olarak e, artık birlikte yaşadığımız e, gerçekten hayatımızın yoldaşları haline geldi. E, i̇nsanın o esnek hani her şeye uyum sağlayabilen e, kökü yerde sağlam olduğu için. E, değişmeye de cesaret edebilen yanı ki bu sosyal adaptasyonu da getiriyor. Bu noktada aynı zamanda çok büyük bir dezavantajlı olabiliyor. Eğer bizim muhitimiz çevremizdeki etkile etkileşim içinde olduğumuz e, nesneler, varlıklar e, yapay zeka ile çalışıyorsa asimile oluyoruz. Ve bunu gelecekteki bir tehdit olarak görmüyorum. Maalesef ben kendi öğrencilerimde bu asilasyonun sonuçlarını görüyorum. Ee, dolayısıyla e, robotlar dünyayı ele geçirir mi? Kaygısı e, gerçekten tenekeden robotların yahut işte e, silikon çiplerin e, ele geçirmesi değil. Çok daha önce insan zekasının kendi üstünlükleri yeri doldurulamaz bir takım yeteneklerinden vazgeçip etrafındaki yapay zeka ortamına uyması gibi bir şekilde gerçekleşecek diye düşünüyordum. Bu bir kere olduktan sonra, yani insan ayırıcı özelliğinden vazgeçtikten sonra onun yerine yapay zekanın doldurması zaten sevineceğimiz bir şey bile olabilir. Ben e, birisiyle teks mesajlaşması yapan bir e, sürücünün kullandığı arabada gitmektense hiç geliştirilmiş bir otonom e, aracın içinde oturmayı tercih edebilirim gerçekten. Gerçek bir sürücü olduğunda bunu tercih etmezdim. E, dolayısıyla insanın zihninin e, esnekliği, uyum yeteneği yeteneğini kendine karşı kullanabilecek bir mekanizma söz konusu burada. E, ayağınızı vuran bir ayakkabıyı almazsınız. Ya da bir iki atarsınız. Ama zihnimiz çok esnek, çok uyumlu ve dolayısıyla bir ergonomisinden söz edemiyoruz bu aletlerin. Halbuki bu aletler dönüp kullanıcısını deforme edebilir. Ee, ama bunu düşünebilecek durumdaysa da önlem almak zorundayız. Burada hukuk karışmış.